Gezegenimiz için çok önemli olan bugün için bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Change.org olarak hem ülkemizde hem de dünyada sayısız kampanya ile ilgilendik. İnsanlar çözülmesini istedikleri sorunlarla ilgili yüzlerce farklı konuda kampanya başlattı. Bunların içinde başarıya ulaşanlar oldu, ulaşmayanlar da. Ama yaşam bir şekilde devam edebildi. Şimdi ise insanlık tarihinin en büyük sınavıyla karşı karşıya. Küresel iklim krizi bu sınavı geçemezsek yaşam insanlık için artık devam etmeyecek. Dünyamız fosil yakıtlar nedeniyle sanayi devrimi öncesine göre ortalama bir derece ısınmış durumda. Bilim insanlarına göre kritik eşik bir buçuk derece. Yani dünyamız yarım derecede daha fazla ısınırsa bizi bekleyen gelecek felaketlerle dolu. İşte bunun için başta 16 yaşındaki Greta Thunberg olmak üzere dünyayı bizden miras alacak gençler birleşerek harekete geçti. Tam 56 haftadır Cuma günleri okula gitmek yerine meydanlarda toplanarak politikacılara sorumluluklarını hatırlattılar. Şimdi sıra hepimizde. Çünkü iklim krizine çözüm üretebilecek kalan son nesil biziz. Başarısız olursak yeni nesil için iş işten geçmiş olacak. İşte bu yüzden 20 Eylül Cuma günü tüm dünyada bu gençlerin taleplerine destek vermek için... Küresel bir iklim grevi var. İnsanlık belki de ilk defa bu kadar büyük bir hareketle iklim krizine karşı aynı talepte bir araya geldi. Evimiz yanıyor. Şimdi yangını konuşmanın değil, söndürmenin zamanı. Change.org bu açıklamayla birlikte bugüne kadar Change.org'da yürütülen kampanyalara destek veren kişileri 20 Eylül iklim grevine de destek vermeye çağırdı. Küresel iklim grevi etkinlikleri 27 Eylül'e kadar devam edecek. Bu konuda bilgi edinmek için... 0gelecek.org sitesini ziyaret edebilir, 0gelecek sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Eğer hiçbir etkinliğe katılmanız mümkün değilse Change.org'da yaz güvendiğinin başlattığı Change.org Taksim İklim Kresi adresindeki kampanyaya destek verebilirsiniz. Bu kampanyanın imzaları dünya çapında atılan imzalarla birleştirilerek 23 Eylül'de New York'ta gerçekleşecek olan iklim zirvesinde liderlere ulaştırılacak. Tüm dünyada atılan imzaların sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. Türkiye'den atılan yaklaşık 10 bin imza da diğer imzalarla birlikte New York İklim Zirvesi'ne ulaştırılmış olacak. Tema Vakfı'ndan Change.org Taksim Altında Ölüm Var adresini devam eden Kaz Dağları'ndaki şirketin ÇED raporuna aykırı ağaç kesimine karşı olan kampanyayla ilgili önemli haberler var. Tema Vakfı geçtiğimiz hafta gönderdiği e-mail kampanyaya imza atanlara... Umut verici haberler verdi. İlk haber, Kaz Dağları'nın güneyinde yer alan ve proje aşamasında olan Demirtepe Altın Madeninin, bakanlıktaki ÇED raporunun inceleme ve değerlendirme komisyonu görüşmelerinin iptal edilmesi ve ardından da projenin tamamen iptal haber, haberinin alınmış olması. İkinci haber ise, Türkiye genelinde ihaleye çıkması planlanan 1102 maden ihalesinin ertelenmesi. Tema Vakfı ayrıca ertelenen 1102 madenin 710'unun altın madenlerinin de içinde olduğu gruptan oluştuğu bilgisini verdi. Bu 710 projesinin ise 23'ü Balıkesir, Çanakkale ve Kaz Dağları yöresinde. Tema Vakfı bu önemli gelişmelerin Kirazlı Altın Madenine karşı yürütülen 570 bin kişinin imzaladığı kampanya ve kamuoyu tepkisinin bir yansıması olduğunu ifade ediyor. Çanakkale'de ve Kirazlı Altın Madeni projesinde ağaç kesimi ve madenin inşaat faaliyetleri ise hala devam ediyor. Tema Vakfı proje duruncaya kadar Türkiye'nin dört bir yanından gönülleriyle birlikte Kaz Dağları hepimizin demeye devam edeceğini bir kez daha gönderdiği bu e- maille hatırlattı. Kampanyaya hala change.org/taksim altında ölüm var adresi üzerinden arzu ederseniz imza verebilirsiniz. İznik Çevre ve Yaşam Platformu Bursa'nın İznik ilçesinde kurulması planlanan Çinko Bakır Kurşun madeni planlarına karşı bir kampanya başlattı. change.org/taksim İznik'te Madene Hayır adresinde devam eden kampanyada İznik'in UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alması ve bu maden projesinin bölgenin doğasını tahrip edeceği endişeleri yer alıyor. Özel bir işletme tarafından kurulması planlanan maden sahasının faaliyet alanı 1800 hektardan büyük bir araziyi kaplıyor. Kampanyayı başlatan İznik Çevre Platformu'nun verdiği bilgilere göre bu bölge, Birinci sınıf tarım arazisi olarak geçiyor ve bu alanda bölge halkı geçimini oldukça verimli olan zeytin ağaçlarından sağlıyor. İznik Çevre Platformu bu proje hayata geçirilecek olursa kaliteli ürün veren zeytin ağaçlarının kesileceği, toprağın, madenin çevreye vereceği zararla tarımsal verimliliğini kaybedeceğini ve köylünün en önemli geçim kaynağı ve üretimden beslenen hayat tarzının da ellerinden alınmış olacağını ifade ediyor. Kampanyayı imzalamak için Change.org Taksim, İznik'te Madene Hayır adresinden imza verebilirsiniz. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yer, sizlere iklim krizi konusunda dünya liderlerinin ciddi adımlar atmaya başladığı, kuraklık ve ormansızlaşma tehditinden uzaklaşmış bir dünya dileğiyle iyi bir hafta sonu diyoruz. Bu umut dolu iklim grevi gününde. Pazartesi yine buluşmak üzere.